Bismillah, alhamdulillah, salatu ve salam ve Rasulullah ve bat. Ders 13, 20. Ders. Leyla ile Selma arasında geçen bir diyalog. Leyla, ya Selma, e fi fasli ki talibatun minasini ve yabani Ey Selma, senin sınıfında. Çin'den ve Japonya'dan kız öğrenciler var mı? Burada vel yabaniyi yeni gördük. Daha önce görmemiştik. Bir kaide. Vel yabani, siz okuyalım önce. Çin'den bayan öğrenciler var mı sınıfında? Essi'nin min harfı dolayı mecurur, kesralı. Falanca yerde ve filanca yerden manasına Çin'den ve Japonya'dan derken o aradaki wow atıf wow denir Atıf atfedilme bir, bir önceki geçen kelimeye kavurma veya cümleye e, atfedilir Türkçe'de şeye benzer bu babam ve annem gitti efendime söyleyeyim amcama ve teyzeme uğradım gibi yola çıktık yola çıktık Ankara'ya ve Bursa'ya uğradık gibi. Burada bir da Çin'den ve Japonya'dan. Evet. Vel yabani matuf denir buna. E, vel yabani kısmına matuf denir. Bu matuf, matuf'un aleyhin hareketsine uyar. El yabani vav harfiyle atuf vav ile sine es sine matuf Dolayısıyla si'nin harekesi neyse el-yaban da onun harekesini alır. Aynı o min harficilerinden etkileniyorlar ya. bundan dolayı. Es-sin, min'den dolayı mecbur, Dolayısıyla yaban da si'nin üzerine sinin üzerine matuf olduğu için ona e, uyacak hareketciyetinden vel-yabani deriz. Matuf, matuf'un aleyhin hareketine uyar. Matuf, matufun aleyhine hareket. Matuf ne demek? Atfedilen. İlişkilendirilen demek. Evet. Buna çok kısa bir giriş yaptı böyle. Derste de bunu işlemeyecek. Daha sonra bırakıyor. Bu bir ön bilgi olarak kalsın hafızanızda. <gülüyor> Selma. Nam fi faslina Hamsu talibatin. Kamsetü değil bakın. Hamsu talibatin min ve erbu talibatin min elyabani. Ve semani talibatin min indunisiya. Evet, sınıfımızda Çin'den 5 kız öğrenci, Japonya'dan 4 kız öğrenci ve Endonezya'dan 8 kız öğrenci var da mağdudu mühennet sayılar ki e, diyalon bitiminde, temariin kısmında bunun kaydelerini göreceğiz. Öncekinden tek fark var. Bugün siz imana verdiğiniz dersin tek fark var. Mağdud, mühennet adet müzekker olur. Tek fark bu. Diğer geri kalan 3 özetlere uyuyor. Leyla Efi faslina selatu talibatin minel hindi ve sittu talibatin minel filibbini o talibatin minel kuveyti Türkiye. Türkiye mi? Peki. Başlarken bir daha sever misin abi? Vefi fasli, ve faslina em mi, e mi demedim ben? Tamam. Düzeltelim. Vefi faslina felatü talibatin İlâhır. Leyla da diyor ki Selma'ya karşılık bizim sınıfımızda da bizim sınıfımızda falanca var filanca var. Bizim sınıfımızda da Hindistan'dan 3 bayan öğrenci, Filipinlerden altı bayan öğrenci ve Türkiye'den, size Türkiye mi? Evet, evet. Türkiye'den 7 e, bayan öğrenci var. Selma kem uhtan lekiyaleyla. Ey Leyla, kaç kız kardeşin var? Li selase kavatin. Benim üç kız kardeşim. Var. Vakem ekanleki ve senin kaç erkek kardeşin var? Li hamsetü ixbetin. Benim 5 erkek kardeşim var. Kız kardeşim için selatu dedik müzekker erkek kardeşim için hamsetü dedik müennes. Yani tek fark bu. Devam. Leki selat ve kavatin ve hamsetü ixbetin. Senin üç kız kardeşin ve 5 erkek kardeşin var. Naam evet Ve kem ehan ve uhtan leki, Dedi Leyla Evet dedikten sonra Ve senin kaç erkek ve kız kardeşin var Selma Li erba'utu ihvetin Ve erba'u ehevatin Aynı rakamlarla aşikar Burada bu cümlede iki dersin özeti geldi evet. Benim Dört erkek kardeşim Ve dört kız kardeşim var Derken erkek kardeşim için müennes adedi, kız kardeşim için müzekker adedi kullandık. Diğerleri değişmiyor. Aynı. Diye. Aynı. Leyla son e, kapanış cümlesi olarak li zemîletün ismuhâ hatîcetü Benim Burada yine birbirine bağlayan o şey var değil mi abi? Neyde, num var mı? Mesela? Nerede? Zemîletin ismuhâ dedin He. hemzeyi okumayacağız ya yani. iltigayı sakin. iki sakin harfın bir yere geçtiğinden dolayı bir uyguladığımız kaide var evet. benim bir kız arkadaşım var okul arkadaşım var onun ismi Hatice'dir Hatice'dir Türkçe söyleyecek olsak Hatice'dir leha temaniyetü semaniyeti ıhvetin ve temaniye havatin onun sekiz erkek ve sekiz kız kardeşi var temarinu alıştırmalar tekrar vektup oku ve yaz nedir bu okuyacaklarımız maududun müennes 3'ten 3'ten 10'a kadar sayılar salatu talibatin 3 kız öğrenci erbu talibatin 4 hamsu talibatin 5 sittu talibatin 6 Seb-u talibatın 7 Temani talibatin 8 Tis-u talibatın 9 Ve aşru talibatın 10 Kız öğrenci 3'ten 10'a kadar sayıların 4 tane özelliğinden bahsetmiştik Bunları bir tekrarlayalım Mağdudu müennes olduğu zamanki hal nedir Ondan söyleyelim Birincisi adet Başta mağdud Ondan sonra gelir İkincisi adet muzaf, maadut muzafleş olur. Üçüncüsü maadut mü, e, cem, cem müennes olur. olur. Maadut müennes ise müennesse cem, e, cem, cem olur, neker olur. Olur. Olur. olur ve e, müennes olduğu için sayı adet müzekker gelir. Geçen dersimizde ise maadut Müzekkerde adet müennes gelmişti. Bu da tam ters. Tam tersi. Ma'dud müennes olduğu için adet müzekker geldi. Tek farkları bu. Zaten okuma parçasında birkaç cümlede arka arkaya geldi. Yeni bir şey konuşmaya gerek yok bundan dolayı. Şimdi uygulamalara bakalım. Yaqra vektu oku ve yaz. Fi bey için da Madudun cinsini belirlemek için neye bakıyorduk? Müfredinin cinsine bakıyorduk değil, müfredinin müzek, cemin değil müfredinin Tekilinin cinsine bakıyorduk. Gurafun <gülüyor> kelimesinin müfredi ne? Gurfetün. <gülüyor> Dolayısıyla müennes. O zaman onun adedi nasıl gelecek? Müzekker gelecek. Evimizde üç oda var. Her ne kadar buradaki Gurafun <gülüyor> kelimesi müzekker gibi gözükse de. Biz ona bakmıyoruz, onun müfredine bakmıyoruz. Gurufetül müennes olduğu için adet müennes değil, müzekker getiriyoruz. Gene izafet terkibi, gene adet başta ve e, mağdut cem nekire geldi. Fil camiyati aşru ha aşru ha Üniversitede 10 otobüs vardır. Fi hadihil medreseti Semani müderrisatin Bu okulda Sekiz bayan öğretmen vardır. Abbasun lehu o benatin Abbasın Yedi kızı vardır. Fi beytina Tis'u decacatin Evimizde Dokuz tavuk vardır. Fil camiati hamsu külliyatin Üniversitede beş külliye Fakülte vardır Fil müsteşfâ Aşr-ı tabibâtin ve erbâ-ı Mümeredâtin Hastanede On bayan doktor Ve dört hemşire vardır Halidun lehu 3 ebnain ve 4 ı benâtin 3 Üç oğlu ve dört kızı vardır ebnâ onun müfredi ibnun maudut müzakker olduğu için sayı adet selahetün münnes geldi. Bintun benatunun müfredi bintun münnes olduğu için onun adedi sayısı erbağın şeklinde müzakker, müzakker geldi. Li hamsetu ixbetin ve Benim beş erkek kardeşim ve altı kız kardeşim var. Burada aynı şekilde. Fi hadelki tabi asharetu durusun. Bu derste 10 özür dilerim. Bu kitapta 10 ders vardır. Durus müfredi ders, müzekker, adedi müennes geldi. Asharetu. Lena erbaatu amamin ve hamsu amatın. Bizim 4 amcamız ve 5 halamız var. Fi beladi hamsu camiatin. Ülkemde 5 üniversite var. Fihadet dersi semani kelimatın cedidetin. Bu derste efendim dilerim, belediye ülke mi oluyor? Beledi Belde Beledi ülke. Beledi evet. şehir değil mi? Şehir manasında. Daha çok ülke için kullanılır demiştik. Fihadet dersi semani kelimatın cedidetin. Bu derste sekiz yeni kelime var. İndi felâfetü mecellatin benim üç dergim var. Mecellat mecelletünün çoğuluğu. Yeni kelimelerde göreceğiz. Mecelletün dergi demek. Es-Sâlis üçüncü alıştırma. Ecib anil esiletil atiyeti müstamilenil adedel mezkura Beyne Gavseyin'i. Gelen sorulara parantez içindeki zikrolunmuş sayıları kullanıcı olarak cevap ver. Kem ehan leke. Beyne kavsayın sitte. Li nam şükrü. Nesma ve sitatu bi sitatu ehun ihvatun ihvatun li, sitedu, e... اهون, اخvetin. اخvetin. Evet. li neden çünkü maudut müzekker adet nasıl gelecek müennes evet <gülüyor> kem uhtan laka ya ibrahimu ehlen meselen li İkvan, ikvan, güzel. Li, kamsı olduğu için adet müzekkere mi kaldı? Li, Yeterli mi bu Yapak örnekler? De, Efendim. Sen güzel hatırın mı kırılsın? Evet. Ken bagaraten fil haklı ya şükre. Bagasur mu? Neymiş köyünde kaç örnek tarla tarla Şi tarlada kaç inek var? Ee, ne diyecek? Fi fihi mi diyecek. Fi ha menes şey. Yok. Fi'u tarla menleşmedi mi gençler? Ne der Fihi fihi. Fihi aşeretü Şi fihi aşeru Evet. Fihi aşeru e, bakaratin. Şının hareketsi nasıl? Mühendez, şey müzeker olduğu zaman. Fihi aşeru değil mi? Aşru. Aşru bakaratin. Bakaratin. Evet. Değil mi? Evet. Abi. Güzel. Bildin mi, maşallah. aşağı Allah. bakaratin. Fihi aşru bakaratin. Tamam abi. Diğerlerini okuyup geçiyorum. Kem talibeten fi fihazel fasli. Bizde hazel yok abi ne var sizde? Filfasın. Fil Peki. Sınıfta kaç yeni kız öğrenci var? Kem tabibeten fi müsteşfel viladeti doğum hastanesinde kaç bayan doktor var? Kem hafireten fi camiatı üniversitede kaç otobüs var? Kem ibnen leke kaç oğlun var? Kem binten leke kaç kızım var? Kem camiaten fi beledike beldende kaç üniversite var? Kem kitabin indike. kaç kitabın var? sorularına parantez içerisindeki rakamları kullanarak cevap vereceğiz. Her evet. Rabi dördüncü alıştırma. Evet. Iqra'il cumalel atiyete ve kutubha me'a kitabetil adadil varidati fiha bil hurufi. Evet. Tekrar tercüme edeyim geçiyorum. Evet. Gelen cümleleri oku ve o cümlelerde harflerle var olan sayıların yazısıyla beraber onları yaz. Li 4 ihvetin ve 3 ehavatin. Çok güzel anlattıkız <gülüyor> Bir daha söyler misin Bir <gülüyor> daha söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Li 4 ihvetin ve üç ehvatin. Ni Li evet Şükrü. Abi, Maşallah. Li <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve Güzel sen evet. de dinleyelim. Önce o... ben söyleyeyim. Önce ben o söyleyeyim. 5. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bir de öbür türlü de biz anlıyayız bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Farz et ki bir araba söylüyor şimdi. Beşten, beşten anlamaz o. Muhammed'in lehu hamsetu ebnanin Evet. Ee, ve ve fisu Semani. Semani Semani Benatim. Benatim güzel. Aynen böyle olacak. Güzel. Soru yoksa devam ediyorum. Devam. Okuyup tercüme edip geçeceğim. Gelecek Allah'tan geliyor ne ha? Bir haftalık ders sürgün gene. 10 kutubin. ve 7 mecellahsın. Mecellahı öyle abi. Mecellatin, dergi demek. Dergiler çoğul. Fil müsteşfa dokuz tabibatin ve altı mürdätin, indi dört umsânin, lihazih seyiareti dört evvahibin, fihazil kelimeti beş hurufin. Anlaşıldı mı bu mu? Çok güzel anlaşılıyor. Peki söyleyeyim o zaman. Üçüncüden başlayarak benim on kitabım ve yedi dergim var. Dördüncüsü hastanede. Dokuz bayan doktor ve altı hemşire var. Beşinci cümle benim dört gömleğim var. Altın cümle bu otomobilin dört kapısı var. Yedinci cümle bu kelimede beş harf var. Fi medresetine sekiz müderrisatin. Okulumuzda sekiz bayan öğretmen var. Fi beytine on ricalin ve on nisayin. Evimizde on adam ve on kadın var. Zehebe evet. ebi ile riyâdi gâble üç eyyâmin. Evet. Babam üç gün önce riyada gitti. Gâble önseydi değil mi? Abi? Anladım, evet. çoğulu. Ço Oktubu de min tılsın ila aşrın biliyorsunuz zaten üçten ona kadar sayıları yaz. Veç külden minel kelimatil atiyeti mağduden neha ve gelen kelimelerden hepsini o adetlere o sayılara mağdut yap seyyaratun, uhtun, talibetun, mecelletun, bintun, saatun. Hu burada üçden ona gidiyor değil mi Cengiz Ha. Üç, ha. Üçten ona kadar olan sayılara ha. Ad, ha. adada gider evet, evet, asıl. Tamam. Evet. Nasıl efendim? De, ha olması lazım. Leha. Lehu. <gülüyor> Lehu. Leha. Leha. Adat. Gayri akilcem ya. Ha. Gayri akilcemiz zamiri nasıl olacak? mühüret ne? Ta şeymiş, kelime <gülüyor> otutanıymış. He iyi bari. El kelimatul cedid etiyor yeni kelimeler El mecelletü cem'uha mecellatun dergi Indonesia Endonezya uzak doğuda müslüman bir ülke El harfu cem'uhu hurufun harf El kelimetü cem'uha kelimatun kelime Helmin sual ya ihbar